Bil Lahim, min Şeytan Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ve Salat ve Ala Rasulüna Muhammed ve Ala Alehi ve Ashabhi ve Atba'i Ejma'in. Aziz kardeşlerim, Muhterem hocalarım, Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum.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 Süheyb ve onun ablası Ümeyme orada esir alınır. Ümeyme el değiştire değiştirmek Mekke'ye gelir. Süheyb de o zaman buralara getirilir. Nereden biliyoruz burası olduğunu? İbn Sa'd tabakatta anlatır. İbnü'l Esir Üstulgabe'de anlatır. İbn Hacer el-İsabede anlatır. Demezler Malatya diye ama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 onu Muhammedun Resulullah yapmak için gönderecek. Aleyhissalatu vesselam efendimize iman edecekler. Evet. Hazreti Ebubekir gelecek. Evet. Hazreti Ali gelecek. Zeyd bin Harise gelecek. Hanımlar aleminin sultanı olan Hazreti Hatice gelecek. Evet. Gelecekte gelecek. Sayı 20 ya da 25 olacak. İslam mesajlarıyla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 nasıl iman yolunda bedel ödediğini beraberce anlamaya çalışacağız. Buruç suresinde anlatılan bir kıssa vardır. Ashab-ı kıssası. Kur'an teferruat vermez. O kıssadan bir iki ayetle bahseder. Ama ve vesselam Efendimiz o olayın bütün ayrıntılarını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 o günden 200-300 yıl önce yaşanmış bir hadiseyi Ashab-ı ile ilişkilendirmişse bize söylediği bir mesaj var. Benim canım Malatyalı kardeşlerim. O mesajları duymak için buradayız. Bitmedi Ashab-ı 6. yüzyılda bitmedi, 10. yüzyılda bitmeyecek, 21. yüzyılda devam edecek...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 Ahad dediğin zaman sen de bıçağın ashabı ashab-ı inşallah. Hanımsın, tesettürüne el uzatılacak, burun kıvrılacak. Ahad, ahad deyip savunacaksın onu, sen de bu çağın ashab Gençsin, yaşlısın. Televizyonun karşısında saatlerce oturmayacaksın. İnternetin karşısında saatlerce oturmayacaksın. Ahat ahat diyeceksin. Bu çağın Bilalisin, bu çağın Süheybisin. Bizim imtihanımız bu. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashab-ı bitmediğini bize böyle öğretiyor. Süheyb.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 Hazreti Ebubekirle Bekir'le Ebu Nuaym hilyesindedir ki aslında 3 kişi yola çıkacaktılar Efendimiz Hazreti Ebu Bekir ve Süheybi Rumi ve vesselam Efendimiz Süheybi hicret yolculuğunda yanında görmek istiyor bunu destekleyen bir rivayet daha var elimizde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 aynen Aleyhisselatü vesselam efendimizin evi gibi Mekke'nin özellikle kılıç kullanmakta mahir olan bazı gençleri Süheyb'in evini kuşatmışlar ki Süheyb hicret etmesin Zeheb'in siyerinden size aktarıyorum Süheyb kendisi bize rivayet ediyor baktım ev kuşatılmış bu adamların içinden çıkıp gitmek mümkün değil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 Vefaya, vefa yakışırdı. O da onu yapacaktı. Süheyb-i Rumi'ye ev verdi. Bir şeyi eksik şimdi Süheyb'in. Evde hanım eksik. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz kendisi onu evlendirecek. Rayta binti Ebu Ümeyye ile evlendirecek. Rayta binti Ebu Ümeyye kim? Ümmü Senem'e validemizin kız kardeşi. Yani Süheyb'i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 O imam kim? Süheybi Rumi. Üç gün tam on beş vakit namazı Mescid-i Nebevi'nin mihrabında kıldıracak olan Süheybi Rumi'dir. Kur'an'ın hakkını böyle ödeyen biridir o. Ve Hazreti Ömer'in cenaze namazını da o kıldıracak. O rahmete, o feyze yine o vesile olacak. Suheyb-i Rumî'nin böyle bir özelliği de var. Kur'an konusunda inanılmaz düzeyde bir kabiliyeti var. O Aleyhissalatu vesselam Efendimizle 23 yıl bir lafızla yaşamış. Efendimizden sonra da 27 yıl yaşamış. Toplam kaç yıl? 50 yıl. Rivayet ettiği hadis sayısı kaçtır? Sadece 30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 hadis rivayeti meselesinde inanılmaz derecede titiz bir tavrı olmuştur. Rivayet ettiği 23 hadise bakın. Ya kıssadır aynen ashab-ı gibi ya amellerin faziletidir ya da kulluğun kalitesini arttırma adına Efendimiz aleyhissalatü vesselamın söylediği o kutlu sözlerden bir tanesidir. O hadislerden bir tanesini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 Cümleleri ben Süheybi Rumi'nin hayatından ilham alarak çıkardım. Belki siz onun hayatını okusaydınız başka şeyleri nazara verecektiniz. Ama ben bu beş tane cümleyle bizim kulluğumuzun kalitesini arttırma adına Süheybi Rumi'nin Ebu Yahya künyesinin ilhamıyla da bir şeyler söylediğini bu meclise